İyi sabahlar, dedi arkamda derin ve boğuk bir ses. Arkama döndüm ve siyah cübbesinden ve tanışmamızı izleyen birkaç saat içinde giderek daha çok hoşlanır olduğum dostça gülümsemesinden, dün akşamki yol arkadaşımı tanıdım. Cizvit papazıydı. Yarı Polonyalı, yarı Fransızdı. Ve İskenderiye'de bir kolejde tarih dersleri veriyordu. Tatilden dönüyordu şimdi. Gemiye bindikten sonra canlı bir sohbet içinde akşamı birlikte geçirdik. Birçok konuda birbirimizden çok farklı görüşlere sahip olduğumuz ortadaydı. Ama yine de bazı ortak ilgi alanları vardı aramızda. Ve ben parlak, ciddi ve aynı zamanda nükteci bir zeka ile karşı karşıya olduğumu hemen anlayabilecek kadar öngörü sahibiydim. İyi sabahlar, peder Felix. Denize bakın. Güneşle beraber ortalık ışığa ve renge gömülmüştü. Sabah rüzgarının altında, geminin provasında dikilmiş duruyorduk. İmkansız olduğunu görüyor, fakat yine de kırılan dalgalar arasındaki renk değişimlerini yakalamaya çalışıyordum. Mavi? Hayır. Yeşil? Hmm. Gri. Mavi olabilirdi. Fakat hiçbir renk aynı kalmıyordu. Güneşi yansıtan kızıl parlak bir titreyiş dalganın dış bükey sırtından aşağı kayarken, dalganın doru kar beyaz köpükler içinde parçalanıyor ve... Ardından da karışık renk tayfaları koşuşuyordu dalganın üzerine. Daha demin bir tepeciğin bulunduğu yerde, şimdi bir titreşim hareketi gölgeli oyuklarında parlak kızıl rengin, koyu olgun bir yeşile dönüştüğü, kırılıp açılan binlerce küçük ve bağımsız anafor vardı. Sonra bu yeşil açılıyor, açılıyor, salınımlı bir mora dönüyor ve morda önce şarap kırmızısını, Hemen sonra da Firuze mavisine doğru geriliyordu. Bu arada bütün bunların olduğu bölge bir dalga tepeciği olarak yeniden yükseliyordu. Yeniden kırılıp parçalanmak için ve kımıldayan su tepecikleri üzerinde kar beyaz köpükler bütün renkleri örtercesine yeniden yayılıyor ve bu oyun bitip tükenmeden sürüp gidiyordu. Bu renk oyununu bu sonsuzcasına Sürüp giden değişimin ritmini yakalayamamak Bana fiziksel bir rahatsızlık Veriyordu neredeyse Şöyle sadece göz ucuyla Yüzeyden ve bakışlarımı belli bir noktada Yoğunlaştırmadan baktığım zaman Bir an için onun hem Kapladığı alanla ve hem de birkaç Saniye süren zamansal Büyüklüğüyle bir görüntü bütünü olarak Yakalanmasının mümkün olabileceğini Sanıyordum Fakat bilinçli yoğunlaşma belli bir kavramı ya da görüntüyü bir diğerine bağlama alışkanlığı, birbirinden kopuk, kırık, dökük bir görüntüler, resimler serisinden başka bir şeyi algılamaya izin vermiyordu. Bu görme yetersizliği, bu tuhaf, sinir bozucu algı dağınıklığı, alabildiğine açık, net bir düşünce esinledi bana. Ya da o anda bana öyle geldi ve elimde olmadan şöyle dedim. Bütün bu görüntüyü duyularıyla kavrayabilen kişi, ...kaderi de hakim olabilir. Ne demek istediğinizi anlıyorum... ...diye cevap verdi... ...peder Felix. Fakat insan kadere hakim olmayı... ...niçin istesin ki? Acı çekmeden kurtulmak için mi? Kaderi aşmış olmak daha iyi olmaz mıydı? Neredeyse bir Budist gibi konuşuyorsunuz... ...peder Felix. Siz de Nirvana'yı tüm varlığın gayesi olarak mı görüyorsunuz yoksa? Oh yo şüphesiz ki hayır. Biz Hristiyanlar... Hayatın ve duyup algılamanın ortadan kalkmasını amaçlamayız. Biz, hayatın maddi ve duyumsal alandan çıkarak, ruhsal alanda yükselmesini isteriz sadece. Fakat bu, dünyadan ele tek çekmek anlamına gelmiyor mu? Hayır genç dostum, dünyadan ele tek çekmek anlamına gelmiyor. Çünkü gerçek hayata, barışa götüren tek yol odur. Boğaz içi uzanıp gidiyordu önümüzde. Her iki yakası kayalık tepelerle çevrili, geniş bir su yolu. Ötede beride sütunlu muhteşem saraylar, yalılar, teraslı bahçeler, upuzun boylarıyla göğe doğru uzanan selvi ağaçları, ağır taş kütleler halinde yükselen ve birer yırtıcı kuş yuvasını andıran yeniçeri kışlaları. Peder Felix'in sesini sanki çok uzaktan geliyormuş gibi alıyordum. Bilirsiniz, özlemin en derin sembolü cennet sembolüdür. Ona başka imajlar içinde ama her zaman aynı anlamla yüklü olarak, yani... Kaderden kurtulmak, kaderi aşmak özlemi olarak bütün dinlerde rastlarsınız. Cennette yaşayanların bir kaderi yoktu. İlk günah dediğiniz bataklığa saplandıktan sonradır ki, insanın bir kaderi oldu. Engelleyici tensel dürtüler karşısında ki bunlar insan doğasındaki son hayvansal kalıntılar durumundadır, ruhun bocalamasıdır bu. İnsanın asıl insan yanı, insandan Tanrı'ya giden yanı. Yalnızca onun ruhudur. İnsanın ruhu ışığa doğru çabalar durur. Işıksa her şeyin özüdür. Fakat o meş'um ilk günahtan ötürü, ruhun yolu maddeden, yani bedenin ilahi olmayan terkibinden ve bedensel dürtülerden oluşan dikenlerle kaplıdır. İşte bunun içindir ki, Hristiyanlık öğretisinin amacı, insanı bu asli olmayan, geçici, bedensel yanlarından kurtarmak ve onu yeniden ruhsal özüne yöneltmektir. Eski, çifte kuleli Rumeli Hisarı belirdi önümüzde. Mazgallı duvarlarından biri neredeyse suyun kenarına kadar iniyordu. Sahilde, Hisar duvarlarıyla yarı yarıya kuşatılmış, yıkık mezar taşlarıyla dolu gizemli, küçük bir Türk mezarlığı uzanıyordu. Dediğiniz gibi olabilir, peder Felix. Fakat bana kalırsa, ki benim kuşağımdan olan birçok kimsenin de kanaati bu doğrultudadır, insanı, bu sizin yaptığınız gibi asli ve asli olmayan ya da ruh ve beden gibi unsurlara ayırmak fikrinde, insanın dünyevi eğilimlerinin hakkını tanımamak konusunda sizinle aynı fikirde değilim. Benim gönlüm başka şeyler arıyor. Sözgelimi bir yaşama biçimi tasarlıyorum ki, onda ruh ve beden, bir bütün halinde insan kendi benliği için gittikçe daha derin, daha derin bir gerçekleşen var olma koordinasyonu peşinde koşuyor. Öyle bir yaşama biçimi ki, onda ruh ve insan birbiriyle boğuşmuyor. Onda insan, kendi varlığıyla çevresinde kaderiyle birlikte bir birlik gerçekleştirebiliyor. Ve yolunun sonuna, tırmandığı tepenin doruğuna ulaştığı zaman, o, şimdi ben artık kaderimle aynı şeyim, diyebiliyor. Helen rüyası bu, diye atıldı peder Felix. Üstelik Helen rüyası olarak da kalmadı. Uç verip nerelere uzandı bu rüya? Önce Orfik ve Dionysiyen gizemciliğine dönüştü, sonra Platon ve Pilotinus'a ve sonunda yine ruh ve bedenin, birbirinin kurdu olduğu yolundaki şu su götürmez gerçeğe geldi dayandı. Ruhu bedenin sultasından kurtarmak fikrine yani. Hristiyanlığın kurtuluş öğretisinin esası da budur zaten. Sözlerini burada keserek bana döndü ve göz kırparak, o, her zaman bir misyoner gibi davrandığımı düşünmenizi istemem. Size kendi inancımdan, paylaşmadığınız bir dinden fazla söz ettiysem, bağışlayın beni. Yok canım, üzülmeyin. Kimseyle paylaştığım bir başka din yok zaten. Evet, dedi Peder Anlıyorum, inanç noksanlı ya da inanma kabiliyetinden yoksun olmak. Çağımızın asıl hastalığı bu işte. Birçokları gibi siz de bir hayal, bir yanılgı, binlerce yıl öncesinden sürüp gelen bir kuruntu içinde yaşıyorsunuz. İnsanın çabalarına yalnız aklın yön verebileceği kuruntusu bu. Fakat akıl tek başına manevi gerçeklere varamaz. Çünkü o maddi amaçlara çok fazla kaptırmıştır kendini. Böyle bir gafletten bizi ancak iman, yalnızca iman kurtarabilir. İman dedim. Yine bu sözcüğe gelip dayandınız. Anlayamadığım bir şey var. Sadece akıl yoluyla bilgiye ve doğru bir yaşama çizgisine ulaşılamayacağını söylüyorsunuz. İman gerekli diyorsunuz. Tamam, bunu olduğu gibi kabul ediyorum. Peki ama ya insanın iman denen şeyden hiç nasibi yoksa, o zaman ona nasıl ulaşacak? Bunun için açık bir yol var mı? Yani bizim istediğimize bağlı, irademize açık bir yol demek istiyorum. Aziz dostum, irade ya da istek tek başına yeterli değildir. Yol ancak Tanrı'nın inayet ve keremiyle açılır. Ama aydınlanmak için yüreğin ta derinlerinden dua eden kimseye o kapı her zaman açıktır. Dua etmek mi? Fakat böyle bir şey yapabilen kimse zaten inanç sahibi değil midir? Peder Felix, beni hep dairenin çevresinde dolaştırmak istiyorsunuz anlaşılan. Öyle ya, insan dua ediyorsa, dua ettiği her kimse onun varlığına peşinen inanmış demektir. Öyle değil mi? Bu inanca nasıl varmıştır? Benim merak ettiğim bu. Aklıyla mı? İnanca akıl yoluyla ulaşılabileceğini kabul etmek anlamına gelmez mi bu? Bunun da ötesinde, inayet daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamış olan kimse içinde bir şey ifade etmiyor mu? Papaz, esefle omuz silkti ve şöyle cevap verdi. İnsan, eğer bizzat riyi bulamamışsa, Tanrı'yı bulan başka insanların tecrübelerine başvurmalı. Kendini onların rehberliğine bırakmalı.